Amelya teyze Bir cumartesi sabahı anne kedi bayan Mırmır'ın kendisini sokakta durdurmasına çok şaşırmıştı. Bayan Mırmır sınıf öğretmeniydi. Sadece kız kardeşinizin nasıl olduğunu merak etmiştim dedi. Yavrularınız onun için o kadar endişeleniyorlar ki. Akıllarına teyzeleri geldiğinde dersten kopmamak için çok çaba harcıyorlar. ''Kız kardeşim mi?'' dedi bayan kedi kısık bir sesle. ''Evet.'' dedi bayan mırmır. ''Kediciklerin Amelia teyzelerinden söz ediyorum. Umarım iyidir.'' ''Aa çok iyi. Ee, i̇yileşti ve bu sabah evine döndü.'' dedi anne kedi kaçamak bir şekilde. Anne kedi eve döndüğünde yavrularına ''Sevgili miniklerim, hasta Amelia teyzeniz artık çok daha iyi ve bir süreliğine evimize geliyor.'' dedi. Kedicikler birbirlerine baktılar. Amelia teyze masalını kaplan ve sarmanın bir heceleme sınavı sırasında uydurduğunu biliyorlardı. Ama anne, dedi Pamuk. Hiçbir şey anlamıyorum. Amelia teyze nasıl bizi ziyarete gelebilir? Bizim hiç teyzemiz yok ki. Çok üzgünüm ama onu biz uydurmuştuk. A, biliyorum. Eğer siz yaramazlar birkaç hafta boyunca uslu durmazsanız, Korkarım ki bunu bayan mır, mır da öğrenecek, dedi anneleri. Tahmin edebileceğiniz gibi, kedicikler telaşla hep bir ağızdan, Söz, çok uslu olacağız, diye haykırdılar. <Gülüyor>